Evet Açık Radyo 94.9 burası ve aynı zamanda da Açık evet, Dineci Destek Projesi özel yayınlarının yedincisini gerçekleştiriyoruz. Günle gece birbirine eşit olduğu gün başladı bu özel yayınımız. Evet onunla da Bahar'ın da başlangıcı sayılıyor. Onunla da ilgili bazı parçalar çalarak sık sık bu gün dönümünü de anma fırsatımız da oldu. Ve şimdi bir destekçimiz Konumuz konuğumuz var. Evet. Ozan bizlerle beraber Ozan Sakin hoş geldin. Merhaba herkes. Evet kısa bir giriş yapmak aslında deneyeceğim yapmayı deneyeceğim ben. Açık Radyo'nun aslında bu ilginç ve hani kavramlaştırmaya da pek gelmeyen yapısıyla ilgili bir konuk olduğunu söyleyebilirim Ozan Sakin'in. Şöyle ki Açık Radyo resmen yayılıyor etrafa sirayet ediyor çeşitli mecralarda bizim bilmediğimiz yankıları mevcutmuş mevcut bunu bazen rastlıyoruz bazen duyuyoruz başkaları söylüyor duymadıklarımızda elbet var. Bu yankılardan bir tanesi de Ozan Sakin'den gelmiş ki bizim haberimiz de yokmuş. Evet bizim haberimizde de yoktu. <gülüyor> evet, Twitter mecrasında ortalığı karıştırmaya ortalığı devam ediyoruz Açık Radyo adına. Ee, ben Ozan tekrar herkese merhaba. Evet ee, Açık Radyo'nun Twitter'ından sen sorumlusun. Yani. kendi Sen başına açtığı ya. bir bela aslında. Evet. Yani, yani şey kavramını gelip bir de bizde tanıştı ben onu anlamıyorum <gülüyor> nasıl yaptı diye. Şimdi şey kavramını hepimiz biliyoruz. İşte internette aklına fikir gelen çok onu da güzel uygulayan internet girişimcileri var. Hı hı. Ben de dedim yani bu vaziyette ne yapabiliriz ne edebiliriz bir de baktık aslında bu iş bir sosyal medya girişimciliği yani internette belli bir ...konu üzerinde eğer çok seviyorsanız... ...insanları bir yerde toplamak istiyorsanız... ...belli platformlar yaratabiliyorsunuz. Hı hı. İnternet bunun için... ...biçilmiş kaftan. Ee, i̇lk başta... E, ...enteresan bir şekilde aklıma geldi... ...benim en yakın iki arkadaşım... ...Tolga ile Orhan... ...burada programcı olarak çalışıyorlar. Evet. Yani ezelden beri ben zaten açık radyoyu çok dinlerim... ...çok severim. Konuk, ee, da var Konuk olmuşluğum ben. var... ...onların programlarına sağ olsun... Yani buranın havasını vakti zamanında koklamışlığım var. Evet. Hani gönülden de seviyorum. E bu işlerden de anlıyorum. İşte dün de Jack Bey'in sorusuna cevapladığım gibi. Niye yaptın o zaman böyle bir şey? Dedi yani merakla sordu tabii. Neden bir açık radyo adına e, Twitter hesabı açtın ve kullanmaya başladın? Herkesin habersiz. Ben de dedim ki yani eğer ayakkabı yapabiliyor olsaydım. Elimden o gelseydi onu yapacaktım. E bundan anlıyorum, bunu yapıyorum. Benim gönülden katkım da bu olsun dedim. Evet. E, herhalde tam zamanlı... Hatırlayamıyorum geçen sene havalar sıcaktı yani yine e, yazın gibi olmalı. Ağustos ben şimdi senin yüzünden <gülüyor> ben de abone oldum ve bakmaya başladım Twitter'a. Baktım Ağustos'ta ilk görünüyor galiba şeyler ve inanılmaz... Şey, evet. ah, öyle bir rivayet vardı değil evet. mi? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ne zaman başladı böyle bir evet, şey diye? Senin söylediğin gibi aslında ilk önce Açık Radyo var mı diye bakıyorsun Twitter'da. Sonra evet. yok madem ben açayım gibi gayet Açık Radyo'ya yakışır bir hareket. Aynen açık öyle. Sonra dedim 100 binlerce dolara satarım bunu ben. Evet, evet. <gülüyor> Sonrasında takip etmediğini biliyorum mesela. Bir anda patlamanın olacağını sen de zannedersem hesap yok, etmedin. Yok hiç ben düşünmüyordum. Yani Açık Radyo dinleyicisi o sıra işte Twitter'da ne yapar ne eder? Bir de ya deli gibi yoğun çalışıyorum bir yandan. Reklamcı olarak çalışıyorum bu arada. Gözlerin şiş bu arada. Ya işte hem reklamcı <gülüyor> ol hem cuma akşamı iç. Hem eğlen ondan sonra. <gülüyor> Görünlü çalışmalara gel böyle. Zor sesin de zaten biraz boru gibi. Ee, i̇lk başta açtım. Sonra baktım. E, hani çok da yaymadım. Sadece açtım işte. En yakın birkaç arkadaşıma söyledim. Ve herhalde biri sağda solda söylemiş olmalı ve Gün, be gün takipçi sayısı artmaya başladı. Zaten açar açmaz benim ilk e, tweetimdi. Yani ilk gönderim mesajım da. Kainatın tüm seslerini, renklerine ve titreşimlerini açık radyo idi. Bu şekilde bir, bir yerden, e, hayata başladı. Da, Mesela değil mi? E, sonra dinleyici sayısı artmaya başladı. İşte bana buna dair her gün e-mail gelmeye başladı. Sonra ben o kadar çok... E-mail geliyordu ki işte 10 tane 20 tane her gün ya dedi ben bunların hepsini okuyamayacağım. İşini <gülüyor> iyi yapmıyorsunuz. <o> <gülüyor> yani so, evet bir sosyal medya girişimcisi olarak şimdi hatalarını da <gülüyor> yaptım <Kabaya> öğrendim. <gülüyor> Sonra ben o notifikasyonları yani uyarıları kapattım artık görmeyeyim diye. Sonra sağ olsun başka blog yazan hani modern tabiriyle blogger bir arkadaşımla paylaşmıştım bir konuyu dedi ki. Ya Ozan senin açık radyo Twitter hesabı işte 830 kişi olmuş. Baksan iyi edersin dedim. <gülüyor> dedim <gülüyor> dedi, nori yani 830 kişinin de yanlış görüyorsun. 38'dir 80'dir o kadar hızlı artamaz. Ertesi gün bir girdim resmen şaşırdım böyle. Bin kişiye yaklaşıyor. Evet. Aslında bu noktada bence Twitter'da konuşmak lazım ama biz şey demiştik. Kısa bir giriş yaparsan parçaşalarız <gülüyor> <başlayamaz> demiştik. <gülüyor> Aynen, hatırlıyorsunuz. Ve 6 evet Ve altı dakikadır durmak bilmez bir şekilde konuşuyoruz. Evet. Özellikle Beatles'ı istedi Ozan. Bizden Evet. Istersiniz. Ne dinliyoruz? E, Helter Skelter dinliyoruz galiba ama ondan önce. Ondan önce evet. Bir de destek hattımız var. Onu verelim. 0212 343 41 41. <gülüyor> To the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop and 50 evet. 50 Tamam. Yok girdik hayır şu anda canlı yayındayız Ozan'la beraber Ozan Sakin'le beraber açık radyonun Twittercısı Bidles onun isteği üzerine Bidles dinli dinliyorduk. Helter Skelter dinledik. Evet. Saat 12.20 geçiyor. E telefonlarda bir sükunet evet. gözde çarpıyor. Bizi unuttuk ben ama bir kere de hatırlatalım. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayının yedincisini gerçekleştiriyoruz. 0212 343 41 41 numaralı telefonu eğer tuşlarsanız e, yukarıda santralde arkadaşlarımız sizlere karşılık verecekler. Destek olmak için yarım saat 60 lira bir saatte 120 lira ödeyerek destek olabiliyorsunuz Açık Radyo yu. Aynı zamanda açıkradyo.com adresinden de destek olun düğmesine tıklayarak da oradaki komutları izleyerek aynı şekilde açık radyoya destek olmak mümkün. Şimdi özel yayındaki özel konuğumuzla devam ediyoruz. Kendiliğinden Twitter'cımız bizim. Ozan Sakin'le Twitter'la konuşuyorduk. Bu. Evet. 830 demiştin. Ben oradan girmek istiyorum. Orada kalmıştık. Hem de bir devamlık olsun. Şimdi sen notification'ların yani uyarıların sana gelmemesi talimatını verdin. Sonra bir baktın ki 830 bir de Çünkü... baktık ki bu iş aslında hani gerçekten çok yönetilen bir şey değil, her türlü sosyal oluşum gibi kendi kendine doğuran, beslenen, gelişen bir oluşum. İnsanlar birbirlerinden göre göre açık radyo'nun Twitter hesabını takip etmeye başlamışlar. Hı hı. Yani özel olarak bir diye olay girmemişler tabii ki bir bir kurum bir adres olarak oradan bir ses beklemişler. Sen tek de... tweetin uçta da şey miydik ya yani dünyanın tüm, tüm seslerini açık radyo sadece evet. bu mu vardı? Sadece o vardı. Peki bir şey daha, birazcık da Twitter ne demek, çok kısaca <gülüyor> özetlemek mümkün mü değil mi? Zaten çok kısa bir mesajdan bahsediyoruz, onun için kısaca da özetlenebilir mı? Evet, lütfen, yüzkün Dünyanın... karakterde söylersen çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte onu başıma geleceğini biliyorum. Dünyanın en zor soruları bunlar benim için. Yani hem çok böyle işin içindeyim, internetlerde yaşıyorum, Twitter'lar, Facebook'lar, oralar buralar vesaire reklamcıyım. Ee, ...online dünyada, dijital dünyada bir şeyleri böyle konuşarak tarif etmek... <gülüyor> ...hele radyo gibi bir medyada tarif etmek zor. Ama hani Twitter nedir? Bilenler için, bilmeyenler için çok kısa hatırlatalım. Twitter size ne oluyor diye bir soru soruyor. Çok kısa bir şekilde web sayfası üzerinden. Siz de 140 karakter sınırıyla... E, ...yaratıcılığınızı da oraya sığdırmak için yani kullanarak... Yani 140 tuştan bahsediyoruz. Evet. Harften ya da boşluk. 140, 140 vuruş diye de hı, geçsin vuruş. literatürde... E, Meramınızı anlatıyorsunuz ve bu kainata yayılıyor. Yani silinmesi de mümkün ama Google'a bıraktığınız iz hiçbir zaman kaybolmuyor biliyorsunuz. Twitter özellikle size bir soru sorar. Hep de aynı soruyu sorar. Ne, yap ne, yapan? ne yapan, ne yapıyorsun, nasılsın, nedir diye gönlünden geçeni anlatırsın. İnsanlar da buna hakikaten o an ne yaptıklarına dair de cevap verebilirler. O an şuradayım, bunu yapıyorum. ...tarzında içsel bir cevap da verebilirler. Ya da etraflarındaki şeyleri... ...yorumlayabilirler. Burada bu oluyor... ...gibi de cevap verebilirler. Hı hı. Ee, size kısa bir... ...mesajlaşma şeyi veriyor. Ama bunu... ...herkese doğru açıyorsunuz. O ne demek? Yani internete... ...bu mesajı koyuyorsunuz ve... E, ...işte benim Twitter'ım, kişisel Twitter'ım... E, ...twitter.com ...slash osakin, ozan sakinden dolayı... ...ya oraya girdiğin zaman benim... E, ...bu işin başlangıcından beri... ...neleri tweet ettiğimi... Görebiliyorsunuz. Ben özellikle kısıtlamadıysam. Yani evet. Günün hangi saatinde, ne zaman, ne demişim, e, Twitter'dan ne mesaj yaymışım hepsi bilinebiliyor. Keza bu Twitter'ı kullanan kurum, kişi herkes için geçerli. Evet. Şöyle oluyor. Twitter açmak istiyorsunuz. O size kendi mail... Adresinizin içerisindeki kontaklarınızın hangisinin Twitter olduğunu vesaire gösteriyor. Yanlış bilmiyorum değil mi? Öyle, Öyle hatırlıyorum kolaylıklar çünkü. da var. Evet. Sonra siz onları izleyip izlemeyeceğinize karar veriyorsunuz. Twitter hesaplarının üzerinden birbirinizi izliyorsunuz aslında. Mesela böyle bir şey. Benim. Ya böyle hakikaten ses sesli şekilde Twitter konuşmak birden çok garip gel. Yani yabancıladım <gülüyor> böyle. Önümde ekran yok, bir şey yok. Dinleyenler dinleyenleri düşünemiyorum bile. Diyatırı bilenler için de ölümcül derecede sıkıcı <gülüyor> olmuş olabilir. <gülüyor> Bilmeyenler için kafa karıştırıcı olmuş olabilir. Ee, şöyle genel olarak toparlarsak... ...aslında bu işin biraz kabresi Amerika... ...ve mobil cihazlardan daha çok kullanılıyor. Kişisel yayıncılığın en basite indirgenmiş şekli diyelim. Bir mesajı pıt diye yolluyorsunuz dünyaya. Herkes de onu takip edebiliyor. Hatırlarsınız işte Obama'nın seçimi kazanmasındaki en büyük etkenlerden biri sosyal medyayı çok çok etkili kullanmasıydı. Biraz dünyada öyle de patladı. İşte Obama Twitter'da nasıl olur falan diye. İşte Twitter bir uzaya da çıkmış bende. Yok karıştırıyor muyum? Yani uzaydan ilk tweet o oldu geçenlerde bir, bir ay evvel falan. Bir astronot hakikaten dünyanın resmini e, uzaydan çekip onu tweetledi. Bu arada tweetlemek derken yani 140 karakterde bir mesaj da atabilirsiniz. Heh, şimdi onu söylemek istiyorum. Orada çok önemli bir şey var. Çünkü link denen evet. olay var ki o işi birden bire eksponansiyel bir şekilde büyütüyor. Yani çok devasa bir başka yerlere, başka yerlere taşıyor. Onu da birazcık söylersin o zaman. Tabii e, yani URL dediğimiz web sayfası adreslerini kısaltan özel servisler var ki 140 karakteri sığsın. ...daha kısa algılansın diye. Ama ben şunu da yazabilirim tweette. Şu an işte Açık Radyo'dayım. Çift ve çift ve çift ve açıkradyo.com.tr'yi de yazabilirim. E, ya da Aa, şurada bir şey gördüm deyip o internet adresini de tweetime koyabilirim. Dolayısıyla benim tweetim bu sefer sadece tekst, e, metin bazlı bir mesaj değil. Sizi tıkladığınızda bambaşka yere götüren e, size evet. bir link vermiş <gülüyor> oluyorum aslında sayısız yazıya fotoğrafa, görsel malzemeye de ulaştırabiliyorsun. Bir tek küçücük şeyle beraber. Evet. Onu takip etmeyi seçen kişiler için. Evet. Yani Keza böyle şeyler oluyor. Açık radyo takipçileri işte açık radyoya bir soru sorarken bir yandan bir link verip işte şuraya orayla ilgili bir serzenişte bulunabiliyorlar. Keza ben bu işi biraz daha fazla ele aldığımda baktım artık bin kişiyle açtık. Ben Hani orada açık radyo namını bir nevi yayıncılık e, yaptım. İlk başta basit şeyler yaptım işte açık radyonun web sayfasında duyurulan e, duyuruları diyelim haberleri insanlarla paylaştım. Yani bir kanal daha açmış olduk bunu paylaşmak için. E, i̇nsanlar da e, oradan tıklamaya devam ettiler. Hoş bir e, anı da var bununla ilgili. Bu Hani darbecilikle ilgili baya çok Bak telefon çaldırmaya başladı işte. <gülüyor> Ya tam onu düşünüyordum hiç çalmıyordu. Evet. İşte o zaman sakinin cenabetliği <gülüyor> açık radyoyu kuruturken birden her şey Estağfurullah. döndü. Ee, darbelerle ilgili bayağı gündemizm meşgul oldu hatırlarsınız vakti zamanda. Ben de artık biraz da hani açık radyonun nüktedanlığına da sığınarak işte eski ve güzel bir şarkıyı tekrar hatırlayalım diye böyle damdan düşer gibi bir tweet yolladım. Ee, ve yolladığım linkte de Bir Gece Ansızın Gelebilirim şarkısının Hababamsın'ı tarafından söylenmiş videosu vardı YouTube <gülüyor> üzerinden. Ee, mesela en çok tıklananlardan, en çok sevilen e, tweetlerden biri bu oldu. Bu oldu. Açık Radyo'dan tweetler programımızı da... <gülüyor> <gülüyor> Böyle siz sorun arkadaşlar. Biz evet anlatalım. peki şu anda e, ben bir de şeyi de sormak istiyorum. Yani e, ben ilk duyduğumda işte böyle bir e, Ozan Sakin diye bir adam var biraz da kaçık dediler bana. Böyle bir şey yapıyormuş ve 2010 dedi. Ben, Galiba ilk duydum onu. Bu sabah itibariyle 2467 e, takip. Evet aradan iki hafta mı geçti? E, evet üç hafta kadar. Üç bir şey? Zaten 2010'u ilk konuştuk. Sonra biz bir 2 saat sonra filan 2019 mü ne diye bir laf geldi. Ne oluyoruz dedim ben de. Bu adam çoğalan vatandaşlardan o zaman 0212 343 4141'i arayıp pamuk ellerini ceplerine atmalarını rica edeceğiz. Evet, oradan önce de Come Together çalıyoruz Beatles'dan. Bir arada olmak var ya işte böyle. Ve 0212 343 4141. <Gülüyor> radyo 949 açıkradyo.com ve aynı zamanda da açık Radyo Twitter'a da Evet <gülüyor> giderek garipleşiyor muyuz evet, Twitter.com slash açıkradyo adresinden takip edebilirsiniz hem evet. takip etmenizi hem sesinizi duymayı istiyoruz. Hem desteklerinizi almak istiyoruz. Evet şöyle evet. bir şey rastlamıştım ben aslında. İlk açık radyo Twitter'ına Tolga üzerinden duymuştum böyle bir Twitter olduğunu. Tolga'da Tolga yağlı. Tolga yağlı. Evet. Da söyleyelim çocuğun yani. Evet, kimidir bu Tolga. Doğru. O zaman baktığımda ilginç bir şey görmüştüm. Daha projeden yani projede demeyeyim özel yayından bir ay öncesinde bir takipçi e, zannedersem yanlış hatırlamıyorsam özel yayın yaklaşıyor ha diye bir tweet atmıştım. Bu da ilginç aslında yani bizim destekçilerimizin de aslında hani o mecralarda olan destekçilerin de böyle bir beklentisinin olduğunu görmek bizi çok heyecanlandırmıştı mesela. Hani daha biz onun haberini vermeden aslında bir yandan dinleyicilerin de algısının açık olduğunu göstermişti. Bu anlamda aslında dinleyiciden ve destekçilerimizden bize gelen tepkileri de. ...görebileceğimiz bir mecra olarak da zannedersem... ...söylenebilir, sünitelenebilir. Aynen öyle. Yani e, öyle bir mecra ki... ...sosyal mecra diyelim ya da sosyal medya diyelim... ...aslında siz onun sahibi olduğunuzu zannediyorsunuz bir yandan... ...ama aslında orası sadece başka insanların... ...kendileri arasında iletişim kurmaları için... E, ...kullandıkları bir platform. Yani siz insanlara duracak ve akacak bir mecra sağlıyorsunuz sadece... Hı -hı. şey değil orası benim buranın kuralları ben koyarım diye bir şey yok işin güzel ve sosyal Yanına tarafı o zaten o. evet şimdi mesela ben bu vesileyle öğrendikten sonra neler dönüp bittiğini ve abone olduktan sonra işte bunun adını abonelik mi bilmiyorum ama Ömer Madra Twitter'da <gülüyor> <gülüyor> e şeyi gördüm mesela çok heyecan verdi bu bana bayağı mesaj var Kopenhag'da bu bu adamlar çalışıyorlar ya gayet iyi işler yapıyorlar filan gibi tweetler var. E biz orada sabah 6 akşam 12 paralarken kendimizi kendimizi korkunç soluklarda ve viking polislerle mücadele halinde içeride de dışarıda bunu görmek çok iyi bir şey tabi işte. Evet yani ve bunu insanlar da kendi aralarında paylaşıyorlar. Oranın kendilerine ait olduğunu aslında hissediyorlar bunu yapıyorlar. Evet. Ee, yani öyle enteresan bir medya ki diyeyim yani beni bıraksanız kursanız yani 10 saat 20 saat ben zaten bunun hakkında e, konuşabilirim. Evet ne mutlu ki böyle çünkü biz konuşamıyoruz yani. <gülüyor> Twitter hakkında aslında konuşamazdık da Twitter'a girmek de hani aklımıza geliyordu. Belki birileri söylüyordu. Hani niye orada değilsiniz? Burada değilsiniz? Çoğu mesajlar geliyor. mailler geliyor dinleyicilerimizden bizden. Çünkü talep de var ama hani radyo bambaşka bir mecra olduğu için kafa o tarafa doğru çalışmıyor. Yani yani iyi benim, ki Ozan diye biri var. Ya, yani benim aslında. yaşım için normal. Ama sana, sana ne oluyor? Hadi burada şeyi de arkasından konuşarak çekiştireyim. İşte Ozan sakin gelecek dedim ben de. E, aviye sen de gel. E, ben hiç tweet kullanmıyorum ki falan gibi saçma sapan bir şey söyledi. Halbuki şöyle de bir şey ...ben buradan ihbar etmiş oldum yani... ...güzel. <gülüyor> <De duymadan. gülüyor> ...fakat... ...mesela benim çok yakından... ...takip etmeye çalıştığım Bill McKibben... ...bu konunun en önemli... ...insanlarından biri yani... ...gezegenin içinde bulunduğu tehdidi işte... 350 orgu kuran... ...350.org sitesini ve... ...dünyanın en büyük hareketinin... ...yaratıcısı oldu... ...hep gençlerle çalışıyor... ...ondan bir not geldi... Twitter zaten. Birkaç ay önce evet. evet. Bu Twitter'ı ben yaşım gereği pek kullanamıyordum ama arkadaşlar böyle olacak mı olacak gibi bir iş değil. Kullanın dedi dünyayı örgütlemek için ve oradan beri zaten bu tweet meselesi üzerinde dikkatle duruyorum. Evet. Yani zaten siz kullanmazsınız sizin yerinize... <gülüyor> <gülüyor> Kullanan <gülüyor> akla emeller. Bu arada telefonda <gülüyor> çalıyor. Onu da teşekkür ediyoruz şu anda bizi arayan dinleyicilerimize. Bir kez de hatırlatalım destek hattımızı. Zannedersem boş hatta var. 0212 343 41 41'i arayabilirsiniz. Yukarıda arkadaşlarımız sizle desteğiniz konusunda sizlere yardımcı olmak için bekliyorlar. Ve açık radyo da destek olun düğmesine tıklayarak bize destek olabiliyorsunuz. Evet devam ediyoruz. Uzan Sakin'le konuşmaya aslında şu sosyal mecra. Yani benim o kadar yani yaklaştığım... Bilmiyorum ya. yani şöyle bilmiyorum. Sosyal medya diye bir şey var Twitter diye Bilenle bir şey var. Bilenler el kaldırsın. E, sen bir bilen evet. <gülüyor> yani daha o kadar tanışıklığımız yeni ki mesela şu anda müthiş bir şey oluyor Didem e, tweetini. E... Uzaydan ilk tweetini gönderiyor Uzaydan Didem Uzaydan tweeti gönderiyor şu anda Açık Radyo. E, aslında merak edip baksınlar değil mi? Twitter.com slash Açık Radyo'da şu ana dair bir tweet atılıyor ve böyle böyle bir şey aslında. Evet yani bu, bundan sonra da Ozan'ın da sayesinde ve arkadaşlarımızın da destekleriyle yani bu ıı, 7. Radyo Şenliği dediğimiz 9 gün 9 gece 99 saatlik yayın hakkında binbir türlü de müzisyen düşünür yazar çizer geliyor hatta çok önemli de işte biraz önce de gördüğümüz takoza elinden gelen ıı, Hava Hacer inanılmaz şeyler söyleyen bir insan yani destekçiler de olacak bunlar hakkında Ufak mesajlar devam ederse bu dokuz, dokuz gün boyunca e, bayağı ilginç bir mecradan daha yararlanmış olacağımıza inanıyorum. yani Zaten sen de yapacaksındır herhalde arada. Yani artık yapacağız orası kesin. <gülüyor> yani e, buranın güzel tarafı hani şu an burada gerçekten kendisi zaten bir sosyal oluşum ve gönüllü bir sosyal oluşum olan Açık Radyo bu şekilde e, yaşıyor. İşte programcıları... Aslında e, açık radyonun kadrolu maaşlı insanları değil gönülden bunu yapan insanlar açık radyonun içini zaten insanlar dolduruyor iletişimini de insanlar dolduruyor ve hani bu bizim e, online reklamcılık tabiriyle şey diyebiliriz yani offline bir dünya var orada yani aslında gerçek dünyaya biz... Ya da ben bazen offline dünya diyorum çünkü <gülüyor> o kadar online dünyanın içindeyim ki onu Çok ayırabilmek hiç, için. bunu hiç düşünmemiştim offline ben Offline diyorum. Evet. Şu sırada e, hani Twitter'dır, Facebook'tur vesairedir inanılmaz e, yüksek frekanslarda kullanılıyor. Çok enteresan istatistikler vereyim. E, Facebook kullanımı e, dünyada e, pardon Türkiye Facebook kullanımında dünyada üçüncü sırada. Öyle mi? Ve Aynen. bu nominal bir rakam yani oranlı değil. Nüfusa, evet. e, nüfusa oranlı değil. E, Amerika bir numara, Brezilya e, iki numara, e, Türkiye bir üçüncü bazen dördüncü Singapur böyle arkalardan Arap atı gibi geliyor Singapur inanılmaz. Şöyle düşün yani biz kaç milyonluk bir ülkeyiz? Yaklaşık 17 milyon e, Facebook kullanıcımız var. Amerika kaç milyonluk bir ülke? Ve evet. bunların ardından biz dünyada üçüncüyüz. Yani e, boşuna Amerika. değil. 300 bir milyondan fazla yani Türkiye'nin dört katı büyüklüğünde bir nüfusa evet. sahip. Yani ülkemiz sosyal medyaya inanılmaz bir şekilde sarılmış ve bunu destekliyor. Bunu da çok çok güzel kullanıyor durumda. Hani bunu ortaya çıkaran pozitif etkenler de var negatif etkenler de var. İletişimi kısıtladığınız zaman özgür iletişimi kısıtladığınız zaman insanlar akacak bir sosyal medya bir mecra buluyorlar. Orada da toplanıyorlar kadınları, erkekleri kısıtladığınız zaman kendilerini ifade edecek yerler e, buluyorlar. Kişiliklerini baskıladığınız zaman sosyal medya profilleriyle kendilerini ifade ediyorlar. E, bunlar negatif e, iten taraflar diyelim. Pozitiflerde zaten Türklerin, yani millet olarak bizim böyle şeyleri çok sevmemiz işte yaymamız, paylaşımcı olmamız e, bunu desteklememiz oluyor. Yani burası inanılmaz bir ülke bu anlamda. Yani ne demek dünyada Üçüncüsün yani Facebook kullanımda. Peki Twitter profili Türkiye'de Ya Twitter profilini çok çok iyi bilmiyorum açıkçası. Onu çok araştırma fırsatım olmadı. Ee, ama hızla yükseliyor. Çok büyük bir hızla yükseliyor. Öyle ilk onlarda beşlerde değiliz Twitter'da ama... Evet. ...Türkiye'de e, neymiş, ne değilmiş e, modundayız daha Henüz Twitter'da. Evet. Ya Hesap alıp durup Allah Allah bir mesaj attım. Hiçbir şey olmadı. Bu ne kadar sıkıcı bir şey. E, Diyen de var. Evet. Ben <gülüyor> Ama bu arada da yani hakikaten ben bir yarım saat 45 dakikalık bir süre baktım ve çok ilgi çekici oldu. Yani şimdi bu çok özet kullanıma genelde insan karşı olabiliyor. Yani fazla kompakt hale getiriliyor, sıkıştırılıyor filan. Evet. Bu da işte bir çeşitli klişeler, metalar filan yapıyor duygusu var. Fakat başka da bir disiplini olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü o verilen çok kısıtlı işte 140 harflik ya da vuruşluk hı hı. şeyin içinde de yazmayı kendini iyi ifade etmeyi de zorunlu olarak öğreniyor olmalı insanlar. Yani hayranlıkla hakikaten şaşkınlıkla karışık bir hayranlıkla da izledim Açık Radyo ile ilgili tweetleri ve iftihar ettim. Hem radyomuzda hem de Türkiye'deki bu, bu tip insanların gayet sıkı bir durumu olduğunu da görüyorsun farklı bir dünya yani, yani seninle ilk tanıştığımızda sen söylemiştin aslında yaratıcılığı zorluyor yani Twitter bu açıdan. 140 karakter sınırlaması en azından evet ve hani bu tür şeyleri de bence hani yine millet olarak Türkleri sevdiğim bir kez daha ifade edeyim ee, hani çok minicik bir yerde en son siz demiştiniz bir dinleyici destek olduğunu nasıl söylemiştiniz çok enteresan bir lafla söylemiştiniz çok dinleyicinizin ben çok dinleyicinizim açık evet, radyo. Evet. <gülüyor> yani... evet, bu çok hoş bir e, laf yani elimizde Canan Çelik evet çok dinleyicinizim. İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Yani istesek de istemesek de biz zaten hani doğamız gereği bunu çok iyi yapabilen nüktedan bir milletiz doğru ifade ettiysem. E, bence bize de inanılmaz derecede uygun. Evet evet, evet çok hoş yani. Evet, o zaman Twitter hesabını bir kere daha hatırlatalım. Evet. Telefonlarımız çalarken twitter.com slash Açık Radyo'dan, Açık Radyo'nun tweetlerinde dinleyici destek projesindeki e, güzel ayrıntıları da e, görmek mümkün olacak diye düşünüyoruz. 0212 343 41 41 numaralı hattımızda tabii ki açık sabah ondan bu yanı iki buçuk üç saattir bu mikrofonun arkasındayız. Açık geldi. Dinleyici Destek Projesi özel yayının evet. yedincisi. Evet şöyle bir şey yapalım ee, Bir son bir toparlama yapalım bu Twitter meselesinde seni apar topar buraya cumartesi sabah yorgun bir gecinin arkasından getirdik ama <gülüyor> hakikaten seninle birlikte bu bulunmaktan da gayet mutluyuz. Ben kendi payıma bunu söyleyeyim Aynen. Ozan. Aynen. Ben evet. de çok mutluyum inanılmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu Nasıl ilerleyeceğiz? Ne oluyor şimdi? Ne, ne, oluyor? Oluyor? ne oluyor yani? Ne oluyor Twitter işte. açtın açıkladı. ne oluyor yani? Olay <gülüyor> nedir? Biri bana anlatsın. Allah aşkına. Yani Allah önemli olur. olan şey yani hepimiz sevdiğimiz şeylerin peşinden gidiyoruz hayatta. Ben de sevdiğim şeyin peşinden gidiyorum. O yüzden bu bir şekilde yaratıldı. Bir şekilde de sevgiyle büyüyecek. Böyle hani sevgi dolu sevgi böceği laflar kullanacağım ama sosyal medyanın esas özü bu. İnsanların sevdikleri şeyleri birbirleriyle paylaşması ve hakikaten orada muhabbeti harlaması üzerine. Muhabbet orada hem sevgi anlamında hem de diyalog anlamında. Bunun gelişimini görmek çok çok güzel bir şey. Ben bunu kişisel hayatımda arkadaşlarımla çok güzel yapıyorum. Kişisel hayatımda kurumlarla ilişkimde bunu yapabiliyorum. Çünkü bunu kullanan kurumlar var. E açık radyoda bir kurum olarak bunu hem diğer kurumlarla hem kendi dinleyicileriyle yapabilir. E, bambaşka bir iletişim e, noktası oluşturabilir. Bence ama, burada anahtar, pardon sözünü kestim ama e, bence anahtar kelime ve kavram burada e, bir çeşit e, empati. Yani kendini e, tekinin yerine koyabilme duygusu. Yani empati hatta belki sempati de diyebiliriz. İşte bu evet. muhabbet kelimesinin de karşılamakta olduğu şey bu gibi. Daha önceki ilk e, tanıştığımızda da konuştuğumuz şeylerden biriydi. Yani Twitter gibi bir... E, Twitter mi bu, Twitter mi? Valla hangi bölgede yaşadığınızda göre değişti, <gülüyor> evet. çok önemli Twitter deyin. Geçin. Twitter e, olayının en önemli taraflarından biri tıpkı açık radyonunda öteden beri yapmaya iyi kötü, kör bazen dökülerek yapmaya çalıştığı gibi bir... Sempatiyi yaymak ve başkaları gibi düşünmeyi yaygınlaştırmaya yönelik bir şey ki Twitter'da bu işe yarayan bir şey diye söyler bakarsak yanlış yapmış olur muyuz? Aynen muyum? öyle. Ben şuna inanıyorum. Hani biraz daha bilinçli kullanıldığı zaman gönüllülükle işleyen bir kuruma, kar odaklı işleyen kurumlara olduğu kadar çok enteresan faydaları olacak. Yani size çok enteresan yerlerden ilginç haberler gelecek gündemde olan ...şeyler için bazı bilgiler paylaşılacak sizinle. Çünkü insanlar bunu açık radyo bilmeli ve onlar yaymalı diye düşünüp kendileri inisiyatif alacaklar. Türkiye'nin X bir yerinden e, normal ana akım mecralar tarafından, gazeteler, televizyonlar tarafından takip edemediğiniz... ...enteresan haberler, enteresan görüşler size bir şekilde sosyal medya üzerinden akacak. Yani böyle bir tarafı var, e, gönüllülükle işleyen ve hakikaten sevgiyle bağlı çok açık radyo dinleyicisi size bir akış olacaktır. Sizden de bizden de daha doğrusu oraya bir akış olacak. Bakalım neler gösterecek. Bu işin doğrusu yanlışı yok. Hakikaten yaşayarak göreceğiz. Evet. Twittercimiz Ozan Sakin'le birlikteydik. Çok teşekkür ederiz. Ama son bir telefon verip bir Beatles parçası. Help dinleyeceğiz galiba. Beatles'tan. Sen söylesene Ozan telefonumuzu. 0212 341 343 41 41 aramanızı rica ediyoruz. Baştan söyleyeyim beceremediğim için telefon benim için eski mecra biliyorsunuz artık <gülüyor> Facebook internet vesaire. Destek hattımızı arayın. Hakikaten belki 10 gün sigara içmeyin veya bir ay başka bir şey yiyin, bir arkadaşınızdan borç alın vesaire ama bize destek olun. 0212 343 41 41